Allahu Şeytan Bismillahirrahmanirrahim. Bugün günlerden 12 Ağustos Salı Kurban Bayramının ikinci günü. Allah سبحانه تعالى gün ve geceleri bayramları hakkıyla ile yaşayıp. Ameledenlerden esin. Benim için bugünün diğer günlerden hiçbir fark yok. Diğer günlerim nasılsa bugün de aynı. Sadece bir fark var ee, ve bu sadece benim için değil tüm insanlık için geçerli olan bir fark oda kişinin her gün günden güne kendini geliştirebiliyor veya Allah'a biraz daha yakınlaştırabiliyor anlamını taşımasıdır. Rasulullah Aleyhissalatu vesselam iki gün eşit olan bizden değildirden kasıt her gün aynı işleri yapmaktan ziyade başına gelen her türlü imtihanda ...her türlü sıkıntıda, her türlü e, musibette ona sabretmek ve bulunduğun ortamda her ne şekilde olursa olsun, bugün belki ekonomik bir güce sahipken belki tam tersi bir duruma <gülüyor> düşebilir insan, her halükarda hem sabır hem de şükür gerekti ve bu sabır ve şükür noktasında eğer Allah'a isyan etmeden, oflayıp, sızlanmadan tahammül eder ve tevekkülümüzü yalnız Allah'a yapar işte o zaman hayatımızdaki her gün birbirinden farklı geçecektir. Çünkü insanoğlunun hayatı da inişte çıkışlı bir borsa gibidir. Bir gün bakarsanız yükselişe geçer, bir gün bakarsınız düşüşe geçer. Resulullah aleyh, Aleyhisselatü aleyhi ve Vesselam kimin yükselişi ve düşüşü Allah ve Rasuluna olursa buyuruyor. Kimin yükselişi veyahut da düşüşü? Düşüş. düşün Zengin bir adamsınız. Yani e, kendinize göre varlıklı bir insansınız. Rahat bir yaşam sürüyorsunuz. Birden o rahat yaşamdan aniden o rahat yaşam elinizden gidiyor bir şekilde. Görüyoruz bu örneklerini dışarıda. İşte o geçiş esnasında, o düşüş esnasında, o sıkıntıya, o musibete uğra uğranılan esnada kendinden ödün vermeden, ahvah etmeden, güzel bir sabırla sabredip, bu düşüşümüzde de kendimizi dağıtmadan ki genelde toplumda Özellikle ben Türkiye için bunu söylüyorum ve özellikle yaşadığım şehir için de söylüyorum İstanbul'da. İnsanlarımız genelde rahatlıktan birden e, o rahatlıklarını kaybettikleri zaman, yani düştükleri zaman Allah'a ve Resulüne tevekküllerini yapmak yerine Allah ve Rasulünün özellikle bize tavsiye ettiği, sabır ve şükür noktasında tavsiye ettiği yasaklara, münkeratlara koşup teselliyi orada arıyorlar. Kimisi kendini içkiye vuruyor, kimi kendisini sarvaçlığa vuruyor, kimisi kendisi değişik değişik vuruyor, kimi kendisini şarkıya türkiyeye vuruyor. Bu noktada Allah Subhanahu ve Teala bize kitabında gerekli tavsiyeleri vermekle birlikte Resul Aleyhissalatu vesselam'ı vasıtasıyla da bizlere nasıl bir insan olmamız gerektiğini, başımıza gelen musibetlerde nasıl davranmamız gerektiğini açık açık bildiriyor ve gerçekten de inanıyorum diyen e, sokaktaki Tüm dünya coğrafyasındaki insanların, yani gerçekten İslam'ı kabul etmiş, az çok İslam'la müşerref olmuş, İslam'ın bazı öğretilerini bilen, az çok duyan insanlarda bunları görebiliyoruz. Bunların tezahürünü görebiliyoruz. Bunların tezahürünü görmekle birlikte bu insanlar bunları bildikleri halde, okudukları halde, dinledikleri halde nefsi, alışıkları ortamda rahatlıkta tam tersi durumunda kendilerini bir türlü toparlayamıyorlar. Bunlar sadece işin işin bir kısmı. Olabilir insanoğludur. olur. Bir insan İslam olduktan sonra, Müslüman olduktan sonra Allah'a teslim olduktan sonraki teslimiyet gerçekten e, kuru bir lakırdıdan ibaretlidir. Genelde bütün konuşmalarında tevhidde, tevhidin kuru bir lakırızdan ibaret olmadığını söylüyoruz. Ve e, Resulü Aleyhisselam'ın bazı hadislerinin yalın haline insan aldığı zaman, işte La ilahe illallah diyen cennete girdi lafzı gibi veyahut da işte ameller, niyetlere göreler, lafsı gibi bu tarz bazı hadisleri sadece yalın halini almakla birlikte manası itibariyle düşündüğünüz zaman çok büyük anlamlar ifade ettiğini göreceğiz. Sadece bunun için kendimize biraz zaman ayırmak, başımıza gelen her bir sıkıntıyı kâra çevirmek. Nasıl kara çevirmek? Şükür noktasında ve sabır noktasında insan her halükarda haline şükretmelidir. Şükredecek muhakkak bir şeyler bulunabilir. Bulur yani insan. Yani gerçekten aklı selim olan bir insan her türlü sıkıntılı veyahut da sevinçli durumunda şükredecek, sabredecek muhakkak bir şeyler bulabilir. Diyemez ki kimse ben sabredemedim, ben şükredemedim. Çünkü hangi halde, hangi durumda olursak olalım, her halimizde, her durumumuzda bizden üst seviyede insanlar, bizden alt seviyede insanlar olacağını muhakkak göreceğiz. Kendimizin üzerindeki, kendimizin üstündekilere bakıp, onları bir hedef haline getirmeden ki, bu hedef dünyevi olmaması lazım. Eğer bu hedefin kendinizden, kendinizden üst seviyede olanlar derken, e, amelde, hayırda yarışanları örnek alıp onlarla yarışmaksa bu çok güzel bir yarıştır. Onlara özenmek, onlarla yarış etmek. Ama onla e, kendimizden üst seviye derken insanların zenginliği, malı, mülkü hedef olursa şayet işte insan o zaman sabır ve şükür noktasında kendini paralayacak, o hedefe ulaşmak için de çabalayacak, bir türlü de hedefine ulaşamayacak. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir gün yeni bir Kısa çizgi çizdi, bir de uzun çizgi çizdi. Ee, dedi ki bu insanın emelidir kısa olan çizgi için. Bu insanın... Estağfurullah. Uzun çizgi olan için bu insan emelidir dedi. Kısa çizgi olan için de bu insan ecelidir dedi. İnsan emeline ulaşmadan dedi, eceli onu yakalar. Çoğu insanımızın e, başına geldiği gibi, yarın benim de başıma gelecek gibi belli bir emelimiz var, belli bir idealimiz, belli bir hedeflerimiz var. Bu hedefler Allah ve olursa inşallah Allah yolunda ölen her kimse yatağında da olsa şehit hükmünü alıyor. Gelelim asıl konumuza. Aklımda olan en büyük şeylerden biri de sabır ve şükür noktasında insanları teselli etmek veyahut da insanları bir hedefe yönlendirmek yönlendirme yerine ki bu yönlendirmeler genelde vaizler, cami vaizlerinden, değişik hocalardan, şey televizyonlarda değişik değişik kimselerden bu tarz şeyleri duyarsanız ama genelde insan üzerinde pek etkisi olmaz. Çünkü insanlara sadece sabır ve şükür noktasında işte şöyle sabredin, şöyle şükredin demek olmuyor. İşte fakirliğe sabredin işte yok başınıza gelen şu musibete sahabetin gibisinden boş laflar insanlara, insanların karnını maalesef doyurmuyor. Çünkü hak ve hakikatte insanın musibete düşmesinin, sıkıntıya düşmesinin zahiren ve batinen kötü durumda olmasının en büyük müsebbüllerinden biri de bulunduğu ortamdaki adaletsizliğe, eşitsizliğe, insanların özellikle de toplum içerisinde belli bir yere gelmiş, etrafında kalabalıklar olan, belli kitleye hitap eden insanların ee, o sistem içerisinde bulunduğu ortama razı olup, kimisi korkaraktan, kimi çekinerekten, kimi kalpteki imanlarından dolayı e, açığa verip de e, bulunduğu sistemden bu sistem İslam ahlakına, İslam şeriatına, Kur'an'a, Kitab'a uygun değildir. Şunun şöyle şöyle şöyle şöyle olması gerekir gibisinden bir ara gelip toplanmaması ve insanlardaki bu huzursuzluğun temelinde yatan en büyük sebeplerdir. Genelde insanlara vaiz veren, insanlara nasihat eden insanların çoğu genel ister bu hoca olsun, ister e, profesör olsun, adı ne olursa olsun Genelde herkes kendi ilmini, kendi bilgisini, kendi lehine, e, dünyevi açısından e, bir şeyler menfaatlenmek için kullandıkları için e, Allah subhanahu aleyhi Kur'an derimler, onlar kitap yüklü merkepler gibidirler. Yani o vasıfta insanlara faydalı ol olabilme adına gerçekten Allah rızası için karşılık beklemeden, karşılığını yalnız Allah'tan isteyerek insanlara bilgi aktaran, kişiler çok azdır. Dediğim gibi, belki bugün bu sözlerimde birçok kişi bana kızabilir yani. Çünkü yani genelde hep insanları karşısın, Sen çok doğru mu bir insan gibisinden? Evet. Eğer ben de aynısını yaparsam, ben de onlardan veyahut da zulme rıza gösteren insanlardan hiçbir farkım kalmayacak. Ben de aynı görüle birlikte yarın Allah subhanahu teala'nın huzurunda yevun maşerde dikileceğiz yani. Bu kişilerdeki samimiyeti ee, kalpteki gerçekten e, olan o samiyeti yarın yavrum maşede Allah subhanahu aleyhi hakkıyla gören kalpleri bilen olarak e, insanların içinde e, onları ortaya çıkaracaktır. Fakat her ne kadar bu böyle olmakla birlikte e, kalbimi kalbine, insanların kalbine biz bakamayacağımızdan dolayı e, hal ve tavırlarına hareketlerine bakacağımızdan dolayı e, genelde Tağuta, Kur'an deyimiyle Allah'ın sınırlarını, haddini aşan, Allah'ın emir ve yasaklarını çiğneyen, çok uzun manaları var. Tekrar değinmek istemiyorum. Bunu kendiniz araştırırsanız daha iyi olur. Bunlara rıza göstermeyen, rıza gösteren ve bunların yapmış olduğu zulme ortak olan kişi, bunlara karşı sesini çıkartmayan kimselerdir. Bu kimseler başımıza, bizi idare edenler, bizim büyüklerimiz, önderlerimiz olsa bile insanları, insanların üzerinde pek fazla bir etkisi olmuyor. Yani televizyonlarda çıkıp konuşuyorlar, tartışıyorlar, ne bileyim camilerde konuşuyorlar, tartışıyorlar. Cami bahçelerinde her yerde bir siyaset var. Bir siyaset tartışılıyor. Bunlar sadece insanları ikiye bölmekten, insanların arasında kavga çıkartmaktan, huzuru, huzursuzluktan başka hiçbir işe yaramıyor. Bugün hangi parti olursa olsun, hangi parti olursa olsun, ister muhafazakar olsun, ister solcu ne olursa olsun, hiçbirinin arasında bir fark görmüyorum ben. Çünkü biri geçse, yönetimi ele geçirse, diğerine karşı zulmediyor. Diğeri yönetimi ele geçirse, öbürüne zulm ediyor. Biz her ne kadar da ikisi birden bütün hepsi birlikte bir araya gelseler de gene bu insanlara zulmetecekler. Çünkü prosedür gereği demokrasiyle yönetilen ülkelerde özgürlük adına İslam toplumlarının genelde yani İslam coğrafyası e, coğrafyasında yaşayan insanlar için söylüyorum. Müslümanlar için söylüyorum. E, demokrasi adına çoğu şeylerden taviz verecekleri için Allah'ın kitabına uyamayacakları için, hepsi bir araya gelseler, biz kardeşiz deseler, eşitiz, insanlara adil davranacağız deseler de, bunu hiçbir zaman yapamayacaklarından dolayı hem zulüm noktasında hem küfür noktasında Allah'ın kitabına uymayıp, Allah'ın kitabına, kitabına, peygamberine inanan insanlarız demiş olsalar böyle bugün hallen Allah subhanahu aleyhi tevhidini la ilahe illallah tevhidini inkar etmiş oluyorlar. O yüzden ister yönetimde olsun ister en alt kademede en üst kademeye kadar kim olursa olsun aydını, profesörü, bilim adamı herkes kendi dalını herkes kendi dalında kendi mesleğinde gerçekten çok güzel bilgi sahibi olan insanlar var fakat bu bilgi Allah rızası için tamamen Allah rızası için olmadığı müddetçe hiçbir zaman insanların üzerine bir etkisi olmayacak ve insanları topluca böyle Allah subhanahu azabına doğru sürüklemekten başka hiçbir işe yaramayacaktır. Genelde halk tabakasını burada konuşurken üst tabakayı aslında alt üst diye de bugün konuşmamamız gerekir. Alt üstü olmaz. Bugün en üst tabakadakiyle en alt tabakadaki insan bir araya gelip birbirini eleştiremiyorsa, birbirine bir şeyler söyleyemiyorsa orada İslam diye bir şey yoktur. İslam'dan bahsedilmesi de abestir. İslam'dan bahsedilen, böyle böyle bir ortamda İslam'dan bahsediliyorsa şayet İslam'a zerre kadar meyli olan insan da meyletmez. Hatta buğz eder. O yüzden ülkemizde birçok Bilim adamının birçok değerli şahsiyetlerin, yani değerli derken ilmiyle değerleniyor insan, o şahsiyetlerin İslam'dan soğuduklarını, hatta ateist veya hatta değişik lakaplarla lakaplandırıldıklarını biliyoruz.